...radyoda Türk sineması. 34. bölüm. Geçen bölümümüzde... ...çiftesiki paşaya deli rapor alıp... ...mirasını ele geçirmek için... ...var gücüyle uğraşan Taci... ...çiftesiki paşaya deli rapor alamaz... ...ve alamayınca da adeta delirir... ...kafayı yer ve... sağa sola saldırır. Strese giren Taci rahatlamak için... ...Zundan'a gidip... talata işkence yapmaya karar verir. Talat ise Zundan hayatına alışmış... İşkence görmekten kalan boş zamanlarında zindandakilere musiki dersleri vermeye başlamıştır. Telat'ın derslerine zindandaki gardiyanlar, işkenceci başılar ve zindancı başılar da gizlice katılmaktadır. Zindanındaki musiki derslerinden haberdar olmayan Taci... ...zindana geldiği sıralarda telat mahkumlara muhsiki dersi veriyordur. Evet arkadaşlar, muhsiki öğrenme yolunda bayağı mesafeler katettiniz... Sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi geçen derslerde öğrendiğimiz konuları tekrar edelim. 1 2 3 Dümü tek tek dümü tek dümü tek tek. Evet arkadaşlar. Tek abim tek abim Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Yani sizden utanıyorum arkadaşlar. Bir düm tek düm tek, düm tek diyemiyorsunuz. Oysa dün ne kadar güzel yapıyordunuz. Hocam nerede yanlış yaptık acaba? Nerede yanlış yapmadınız ki arkadaşlar? Her yönüyle tam bir fecat. Hem de fecati fecriati tercümanı ahval bir faciayı rezalet. Ya kardeşim ya bırakalım o şeylerde biraz pratik yapalım ya. Şöyle Ferdi Tayfur Efendi'den bir şey söyleyelim. Öfkeri de atalım değil mi arkadaşlar ya değil mi ya? Evet evet. Gerdi ee, de, de, de, de, de, de, de. o dedim tabi kadın... tabi. Dabı kardeşim öyle dümtek dümtek. Ya ya ya. Dabıgacı mı olacağız ha? <gülüyor> Pekala arkadaşlar. Pek tarzım olmasa da yıllar önce Ferdi Tayfur Efendi'ye verdiğim... Nihavent bir arabesk tavarnası eserim olan Susadım Çeşme'ye şarkısını meşk edelim Ses veriyorum Susadım Çeşme'ye Parmaz olaydım <gülüyor> Bir, iki, üç Susadım Çeşme'ye Parmaz olayım. Elinden bir tas su İçmez olaydım <gülüyor> yüzüne bakma çok olmaz olay. olaydı sen tanıdıkbaşı sen tanıdıkbaşı nancındancıbaşı neredesin lan aman allah'ın tacı geliyor talat efendi beni böyle müzik öğrendiğimi görürse öldürür hemen size işkence yapıyormuş yapıyormuştum yapalım şu kamçıyı alayım ha, ha. demek tacı efendiye laf sokarsın ha al sana talat efendi al bakayım <gülüyor> Zindancıbaşı kolay gelsin, eline sağlık, eliniz var. Kolaysa başınıza gelsin, paşa <gülüyor> zerdim. Ee, ver bakalım şu kamçıyı da başımıza gelsin. Bakalım kolay mı, zor mu, ha? Eee, böyleyem, paşa zerdim, Ee, Talat evet, Efendi. Zindanda mutlu musun bakalım? Yoksa mutsuz musun ha? Seni Mersin Mut'a gönderelim de mutlu ol lan, hahahaha. Nasıl espri lan, hahahaha. <gülüyor> gülsenize, gülsenize. <gülüyor> Zindancıbaşı, bu kamçıların ucunda çivi niye yok ha? Ben bu kamçıyı vurduğun zaman çiviler adamın suratına girip... ...derisini kabar kabar kabartmalı demedim mi? Ee, şey çiviler poslanmış... ...bu Talat efendi de... ...Tatanaz olup ölmesin diye çıkardım paşazade. adam. Aferin iyi yaptın. razı olsun. Bu Talat uyuzu yavaş yavaş ölmeli. Neyse Talat'ı kamçılamadan önce... ...bir iki ısırma hareketi için bana başka mahkum ver Zindancıbaşı. Boğuş üstüne paşoz adam boş üstüne. Dur bakayım. Aha, al işte bu bir mahkum senindir oğlan. Geç bakalım şöyle. Al bakalım. Ha? kana like karakterci alçakça de bir hakikayı gerçeği kattıracak benim sazım. <gülüyor> Onun şemala dingili anteni mefâilün mefâilün fâilâtün fâilün eflâtun e, e, delütün... E, ...kefulün! <gülüyor> Divan edebiyatımı nasıl buldunuz? Talabınız efendim diyeyim. <gülüyor> bir divan edebiyatı ancak bu kadar çekyat edebiyatına döndürülebilir. Bir kere mefkulü mefailü e, değil mefkulü failü e, mefailü Edebiyat e... yapma lan bize. Gördüğüm kadarıyla senin enaniyetin bayağı kabarmış duyuzu Sana nefis terbiyesi yapalım mı ha? Ne dersin? Biliyorsun benim nefis terbiyem vardır ha? Nasıl espri ha? Gülsenize lan gülsenize. Gülseniz ne Bugünkü kırbac hakkı kaç mı Talatın söyle bakalım. 1300 ee, kırbac paşa zayda, 200 dünden devretti toplam 1500. İyi iyi çok güzel devretti de iyi olmuş. Başlayalım o zaman. Şup. al <gülüyor> <Mutlu>. ee. <gülüyor> yaklaşık iki saat sonra. Al bakalım sana, bin dört yüz kaçta kaldığımı unuttum. Yav zindancıbaşı, kaçta kaldım? Zindancıbaşı. Tamam tamam. 459. Bu da beş yüz. Beş bin bir. Bin dört Bir kırbaç kaldı, alçak tacı. Ayyavat, kalmayasın Talat. Pardon, Devamı gelecek bölümde. Gez arı var Pekin oynayanlar balı var Pekin, Pekin, Fırat, Paşa, Yiğit, Mural, Arısoy, Küçük Yıldız, Yağmur, Dilara, Pekin, Teknik Çabuk, Pekin. Dinleyin, dinleyin, dinleyin